Açık kaste. Beyazıt Öztürk'ye terör soruşturması geldi. Çocuklar ölmesin diyen Ayşe Öğretmen hakkında terör propagandası soruşturması açılmıştı. Ee, ve, Bu arada öğretmen, Ayşe Öğretmen, Ayşe Öğretmen yani. Öğretmen kendisi. Ne kadar evet, adet, evet. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen değil denilsin dedi. Öğretmenlik mesleğini icra eden bir insan olduğu da gazetelerde ve bazı internet sitelerinde yazıyor. Devlet kurumlarında olmasa da öğretmen oluyor. Evet şimdi burada çok önemli bir nokta daha var. O da e, Beyaz Şov'a bağlanan Ayşe Çelik ve programın sunucu ve yapımcıları hakkında teröre destek olmaktan soruşturma açıldı. Evet. Başından bugüne devletin yanında yer alan Doğan Medya var ya benzeri görülmemiş bir olay diye yazıyor Oya Baydar. Televizyona bağlanan kadın sadece ve sadece buralarda neler olduğunu görün, barış olsun, insanlar ölmesin diyordu. Metni ayrıca göndereceğim. Bu metne aynen katıldığımızı söyleyerek suça iştirak eylemi yapacağız diyor. Oya Baydar, ee, değişiklik olmazsa 13 çarşamba saat 11'de Bakırköy Adliyesindeyiz. Metni imzalayacak, açık adımızı, adresimizi, telefon ve e-mail bağlantılarımızı bildireceğiz. ...gelmek isteyenlerin olacağını düşündüğümüzden... ...herkese haberdar ediyoruz... ...ne kadar kalabalık olursak... ...o kadar görünür ve etkili oluruz... ...Ankara ve İzmir'de de aynı eylemin tekrarını... ...sağlamaya çalışıyoruz diyor... Ayşe Çelik gerçek bir karakter, gerçekten böyle bir insan var... ...ve bu şekilde isminde doğru bir şekilde... ...daha doğrusu yayında kullanılmış... ...çünkü A Haber'den okuyorum... ...o da yani kanki medyanın içerisinde... ...televizyon kısmına dahil olan bir yayın grubu... ...yayın mecrası pardon... Ee, emniyet birimleri Ayşe Çelik'in yayına bağlandığı Telefon numarası üzerinden adres bilgilerine Ulaşmış Diyarbakır'da yaşadığı tespit eden ki Diyarbakır'da yaşıyormuş Tespit edilen kadın e, Emniyet müdürlüğüne götürülmüş Ayşe Çelik ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış Dosya suç mali İstanbul olduğu için İstanbul'a gönderilmiş suç mali İstanbul'muş Evet akıl alır gibi bir iş Değil Bu ama arada Bir de ufak bir şey var mesela sol haberde yazıyor Yeni bölüm hala yüklenmemiş internet sitesine Kanal D'de e, Yüklenir canavarın mi e, Bilmiyorum ne? Beyazıt Türkiye açılan soruşturma. Ben bu arada şeyi de sormak istiyordum sana. E, Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinden açıkça yüzü kapalı olarak arkada e, bozkurtlu bayraklarla e, tehdit soracağım Hı -hı. Peki Yeni Şafak gazetesinin internet sitesi bir e, devletin organı mı? E, bir şeyin organı mı? Kimin neyin? Güvenlik Hangi organı organım? gerçekten bilmiyorum. Gazete değil ama değil mi? Bir organ. Ama hangi organ ve kimin organı bilmiyorum Yani gazetecilik yaptığı da söylenebilir mi? Evet. Peki, bir şekilde Be söylenebilir tabii ki. Öz Öztürk'e açılan soruşturma ve diğerlerine Ayşe Çelik'e... Böyle bir şey A mesela... Çok özür dilerim, özür dilerim sözünüzü kestim. Böyle bir maskeli bir tip bu üslupta... Tehditvari bir üslupla doğrudan tehdit olmasa bile tehditvari üslupla... Nasıl ya tehditvarisi mi var? A Asla unutmayacağız bunu. Tamam asla unutmayacağız. Bundan daha diyecek. ağır tehdit mi olur? Bunu mesela başka bir isme yapsaydı. Yani bir devlet görevlisine yapsaydı. Ya yani bir bakana, başbakana, cumhurbaşkanına yapsaydı ve başka bir internet sitesinde yayınlansaydı neler olurdu? Gözünün Allah yazdıysa geliyor mu? bozsun. Neden? Kişilere göre mi o zaman hukuk evet, işliyor Türkiye'de? kişilere göre hukuk işliyor. Ve hukukçu Mehmet Kılıç bu konuyu Deutsche Welle'de bu sabah yayınladık. Şimdi kısa bir şeyde verilen e, bu... bu, bu Konuyu Deutsche Welle Türkçe'de değerlendiriyor. Beyazıt Öztürk ve Beyaz Şunun yapımcısına açılan soruşturma ve herhangi birini hukuka uygun sorusuna şöyle cevap vermiş Mehmet Kılıç. Mehmet Bey, Beyazıt Öztürk ve program yapımcısına açılan soruşturma hukuka uygun mu? Öncelikle bunu soralım. Kesinlikle hukuka aykırıdır. Çünkü Türkiye'deki anayasaya, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 25. maddesindeki düşünce ve kanaat hürriyeti maddesine aykırıdır. 26. maddesindeki düşünceyi açıklama hürriyetine aykırıdır. 28. maddesindeki basın ve yayın hürriyetine aykırıdır. Ve son olarak da 29. maddesindeki süreli ve süresiz yayın hakkına aykırıdır. Onun da ötesine geçecek olursak, uluslararası sözleşmelere geçecek olursak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi düşünce hürriyeti, ve basın hürriyeti düzenler tüm bu konulara aykırıdır ve hukuki değildir. Peki süreç nasıl devam eder? Çünkü bu soruşturma artık açıldı. Şimdi bundan sonra ne bekliyoruz? Sanıyorum zaten bu süreci başlatmakla sonuç alma gibi bir hedefi yoktur. İktidarın yaptığı hep öyle talimatla soruşturmalar araştırıyorlar Ve bu kişileri aslında uğraştırmak, toplumu sindirmek, korkutmak, toplumda örnek olmuş kişileri sindirmek hedefli yapılan şeyler. Buradan netice itibariyle hiçbir şey çıkmaz. Soruşturmanın bir sonuca ulaşması mümkün olmaz. Orada sadece bir düşünce hürriyetinin kullanılması söz konusudur. Kaldı ki o sözleri Beyazıt'ın kendisi söylemiş olsa dahi insani sözlerdir. E, savcılar e, çocuklar öldüğünde çığlıkları atıp bunları sosyal medyadan yayanlar hakkında soruşturma açmayıp e, bu insanlar ölmesin çocuklar ölmesin diyenler hakkında soruşturma açıyorlarsa burada bir yanlışlık vardır. Hiçbir sonuç çıkmaz bu soruşturmadan? Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Benzer bir vaka Almanya'da yaşanmış olsaydı böyle bir şey gelişir miydi? Süreç böyle işler miydi? Süreç kesinlikle böyle işlemezdi. Çünkü bu tamamen düşünce hürriyeti çerçevesindedir. Burada ırkçılık yapanlar ve insan hakları ihlalleri konusunda sataşmalarda bulunanlarla ilgili soruşturmalar açılmaktadır. Orada dahi düşünce hürriyetinin kapsamı geniş olduğu için sadece toplum huzurunu tamamen bozup bir grubu öbürüne karşı kışkırtacak konuda e, suç işlenmiş ise ve bu düşünce hürriyeti tarafından kapsamına girmiyorsa soruşturma açılır. Asit takdirde Türkiye'de olması gereken şu olurdu. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun bu savcı hakkında soruşturma açması gerekirdi. Çünkü düşünce hürriyetini sınırlama konusunda yetkilerini kullanma gibi bir durum söz konusudur. Ama maalesef Türkiye'de artık bir parti bütün kurumlara ele geçirerek baskı aracı olarak kullanma istikametine gitmiştir. Bu çok üzücü bir durumdur. Bu Avrupa Birliği'nden kopuşun da ek bir ilanıdır. Evet, Deutsche Bele, Deutsche yayınından bu sabah açık radyoda da dinlemiş olduğunuz şeyi hukukçu ve milletvekili Mehmet Çelik kesinlikle bütün bunların hukuka aykırı olduğunu olsa olsa Savcı hakkında soruşturma açılması gerekirdi yüksek hakimler, savcılar yüksek kurulu. Çünkü düşünce hürriyetini sınırlama konusunda yetkilerini kullanma gibi bir durum söz konusudur. Bu netice olarak en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden geri döner ve üzücüdür. Avrupa Birliği'nden de kopuşun ek bir ilanıdır dedi Türkiye'de yaşananlar üzerine. Bunu da bir kaydedelim. Açık Gazete